Allah'a hamd ile ilgili hadisler Allah'ım, yarattıklarına verdiğin musibet için de, ihsan için de sana hamd olsun. Aile efradımıza verdiğin musibet için de, nimet için de sana hamd olsun. Hususen, kendimize verdiğin musibet ve nimetlerden dolayı sana hamd olsun. Bizi doğruya iletmenden dolayı sana hamd olsun. Bize olan ikramlarından dolayı sana hamd olsun. Hatalarımızı örtmenden dolayı sana hamd olsun. Bize Kur'an'ı göndermenden dolayı sana hamd olsun. Bize verdiğin aile efradı ve mal mülkten dolayı sana hamd olsun. Bizi afiyette kılmandan dolayı sana hamd olsun. Seni razı edecek kadar sana hamd olsun. Bizden razı olduğunda sana hamd olsun. Ey takva ehlinin sahibi ve ey bağışlayan Allah'ım seni razı edecek kadar sana hamd olsun. Senin razı olmandan sonra da sana hamd olsun. Allah'ım, sürekli sana hamd olsun. Seni överiz Allah'ım. Üzerimizdeki iyiliklerinden, nimetlerinden, lutfundan ve ihsanından dolayı sana zerreler sayısınca binlerce kere çok çok şükürler olsun. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun aile efradına ve ashabının cümlesine rahmet et. Hamd, yaratılmışların Rabbi olan Allah'a aittir. Hamd, büyüklüğüne her şeyin boyun eğdiği Allah'a aittir. Hamd, hükümranlığına her şeyin boyun eğdiği Allah'a aittir. Hamd, izzeti önünde her şeyin boyun eğdiği Allah'a aittir. Hamd, her şeyin güç ve kuvvetine teslim olduğu Allah'a aittir. Sayısız, güzel, bereketli, Rabbimizin şanına yaraşır bir şekilde Allah'a hamd ederiz. Allah'ım! Senin ebedi kalıcı vasfına layık hamdlerle sana hamd ederiz. İlmine, sonsuzluğuna yakışır bir hamdle sana hamd ederiz. İstek ve iradene yakışır bir hamdle sana hamd ederiz. Senin rızanı sağlamadıkça sonu gelmeyecek olan bir hamdle sana hamd ederiz. Allah'ım bütün övgüler sanadır. Bütün mülk senindir. Bütün yaratılmışlar senindir. Bütün işlerin dönüşü sanadır. Her konuda senden hayır niyaz ediyorum ve kötülüklerin hepsinden sana sığınıyorum. Yarattıkları adedince Allah'a hamdolsun. Yarattıkları kadar Allah'a hamdolsun. Yerde ve gökte bulunanlar sayısınca Allah'a hamdolsun. Yerde ve gökte bulunanlar kadar Allah'a hamdolsun. Kitabının saydıkları sayısınca Allah'a hamdolsun. Kitabının saydıkları kadar Allah'a hamdolsun. Yarattıklarının adedince Allah'a hamdolsun. Yarattıkları kadar Allah'a hamdolsun. Göklerin ve yerin dolusunca Allah'a hamdolsun. Her şeyin sayısınca Allah'a hamdolsun. Her şeyden dolayı Allah'a hamdolsun. Bunlar sayısınca Allah'ı tesbih ederim. Subhanallah. Bunlar sayısınca Allah'ı tekbir ederim. Allahu Ekber. Ey Rabbim! Hamd, Şanına ve büyüklüğüne yaraşır bir şekilde sana aittir. Her halükarda Allah'a en güzel, çok bereketli bir hamd ile hamd olsun. Nimetlerine denk ve artmasına yetecek kadar bir hamd ile Allah'a hamd olsun. Allah'ım, hamdin hepsi sanadır, mülkün hepsi senindir. Bütün hayırlar senin elindedir. Bütün işler açığıyla gizlisiyle sonunda sana döner. Hamd ancak sanadır. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ya ilahi, geçmiş günahlarımı bağışla. Ömrümün kalan kısmında beni günahlardan koru. Benden razı olacağın faydalı işleri yapmamı bana nasip et. Tövbemi kabul et. Ey merhametlilerin en merhametlisi!